Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam Soru soruldu. Karnın üstüne yatmak haram mıdır? Değerli kardeşlerim, bu hususta peygamberimizden gelen rivayetler var. Öncelikle onları aktarayım. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüstü yatan bir adam gördü. Ve bu yatma şekli Allah'ın sevmediği bir yatış şeklidir buyurdu. Bu hadis Tirmizi'de ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçmektedir. Başka bir rivayette de Tıhber radıyallahu anh şöyle dedi. Beni ciğer ağrısından dolayı mescitte yüzü koyun yatarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü, ayağıyla dürttü ve sana ne oluyor ki böyle yatıyorsun? Bu Allah'ın hoşlanmadığı, ve Allah'ın buğz ettiği, sevmediği bir yatıştır buyurdu. Ee, bu da İbn-i Maced'e ve bu Davud'da geçiyor. Yine bu Zer radiyallahu anh'tan da şöyle bir rivayet var. Ben yüzük oyun yatmış iken Resulullah aleyhissalatu vesselam yanımdan geçti ve ayağıyla beni dürterek ya cündüpçük. Şüphesiz bu ateş halkının yatışıdır. Yani cehennem halkının yatışıdır buyurdu. Bu da İbn-i Maced'e geçen bir rivayet. Şimdi Rabbimiz birçok ayette Resulüne itaat'i kendine itaatle yan yana zikretmektedir. Yani Kur'an'da onlarca ayet var. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Nisa suresinde Rabbimiz kim Resule itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiştir. Men yuti'ir rasule fakat eta Allah. Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Peki bu ayetin mefhumu muhalefesini ele aldığımızda, yani ayeti tersinden anladığımızda, peygambere muhalefet eden Allah'a muhalefet etmiş olur. O halde burada peygamberimiz böyle bir yatış şeklini men etmiştir. Bu, bu hususta o zaman sonuç ne olmuş olur? Ayette peygambere emir, ne emredirse onu tutun, Neyden nehyediyorsa ondan sakının buyrulduğuna göre, peygambere itaat eden Allah'a itaat eder buyrulduğuna göre ve hadislerle de bu yatış şekli yasaklandığına göre haram hükmü verilebilir. Yani böyle yatmak, karnını üstüne yatmak herhangi bir gerekçe yoksa, herhangi bir mazeret yoksa kaçınılması gereken bir yatış şeklidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.